Merhabalar, Matbuat Dünyası'na hoş geldiniz. Ben Mesut Varlık. Ee, uzun bir zamandır E-yayıncılık e üzerine bir program e, yapabilmeyi ümit ediyordum. Ee, kısmet Zezin dergisiyle başlamakmış. Ee, bu akşam E-dergicilik e e, konusunda şimdiye kadar en azından benim e, karşılaştığım en iyi örneklerden biri olan e, Zezin E-mecmuası'nın e, yayın kurulu. Ekibiyle bu akşam birlikteyiz. Ee, Esra, Can ve Haktan Ural konuklarım. Hoş geldiniz. Hoş, hoş bulduk. bulduk. Ee, öncelikle ZZİ'nin adından ve derdinden başlayalım isterseniz. Tamam. Olur. Şimdi Z, yani Zİ'nin zaten magazinin Zİ'ni. Tamam. Fan magazinde duyduğumuz Zİ'nin. Z ise şöyle, yani 1970'lerde Avrupalı feministlerin edebiyatta başlattıkları bir şey var. Hişi ikili yerine Z Türkçedeki o zamirine hani karşılık Hı. gelen Z'yi öneriyorlar. Bu bir tür üçüncü bir hal yani üçüncü bir şey tanımlıyor. Biz de hani zaten hani bir kez Z z harflerin duyuluşunu sevdik yani güzel. Böyle bir de, bir yandan da şey istiyoruz hani kendimiz sosyal bilimciyiz her bu, bu alanın içindeyiz. İlla yazdığımızı, çizdiğimizi o kalıplar belli kalıplar içerisinde olmasın da biraz daha sınırları aşan bir şey olsun istedik. Dolayısıyla Z de o anlamda bize de uygun göründü. Yani hani farklı bakış açıları, farklı bakmak, farklı görmek, farklı yazmak. Daha yenilikçi, daha yaratıcı belki. Öyle başladı Zezine. Yani dergiyi belki çok Kısaca hani iki kelimeyle anlat deseniz şu, bizim ilk başlangıç noktamız biraz böyle merak dergisi Hı. olarak. Kısaca böyle anlatmaya çalışıyoruz. O yüzden bizim Z onu biraz nasıl bir merak olduğunu galiba biraz anlatıyor. Hani çok gözümüzün önünde olan şeyleri, konuları tem olarak belirleyip ama ona hani alıştığımız formların dışında nasıl bakabiliriz hani? Hii ya da şii olmayan işte o anlamda. Zii olan şekilde nasıl görebiliriz? Biraz onu aradığımız bir dergi olsun istedik. O yüzden derdimizle derginin ismi galiba bir nebze birazcık örtüştü. Peki şimdi e, her ikiniz de e, Ankara'da yaşıyorsunuz. Ee, Ankara'da e, üniversite yani akademik yaşam içerisindesiniz. E, tersinden sorayım. Zez'in bir akademik dergi mi peki? Hı -hı. Şöyle diyebiliriz belki elbette hani sosyal bilimler öğrencileriyiz bu anlamda doktora çalışmaları yapıyoruz ve şunu reddetmek galiba hata olur evet hani akademiyle bir dirsek teması var ama dergiyi akademik bir dergi olarak tarif etmemekte derdindeyiz bir tarafıyla Hı -hı. belki bu anlamda hani ikisini bir araya getirmenin vesilesi de olsa biraz bunun hayalini kuruyoruz hani akademi akademik olmayan biraz kendi derdimizi anlattığımız o kısa yazda onun altına o yüzden birazcık çizmek istedik. Ee, Akademiyi belki diğer mecralarla bağlamak istiyoruz. Diğer mecraları akademiyle bağlamak istiyoruz. Böyle bir zemin ol, öyle bir mecra olabilse diye ümit ediyoruz derginiz izin. Evet, tam tam böyle bir yerden yani yapmak istediğimiz şey ne böyle bir tam anlamıyla akademik o sınırlılıklarıyla işte var olan ve insanlara işte bu çok akademik ve oranın içinde acaba yani beni ilgilendirmez dedirtmeyen ama bir tarafıyla da İçinde bir argümanı olan daha eleştirel yaklaşan ama bu eleştireliği de hani yenilikçi bir yerden belki yaratıcı bir şekilde. Hatta yani kendimize anlattığımız yerleri de tarif ediyoruz. Yani bazen şımarıkça mesela ya da işte tiye alarak ama hani tatlı başka bir dille an anlatabilmek öyle. Peki e neden Zezin'i bir e-dergi olarak e şey yaptınız, e forme ettiniz? Evet. Yani basılı bir dergi değil de neden e-dergi? Belki şöyle bir cevap verebiliriz. Ee, bizim hani daha önce bir dergicilik adına dergicinin herhangi bir yerinden çok fazla bir deneyimimizin olduğunu söyleyemem. Ama internet tam da bunu mümkün kılan bir mecra. Yani birçok hani teknik gereksinimi e, egale ederek bazı şeyler mümkün kılıyor. Yani i̇nternette ne bileyim e, matbaa süreçlerine dair herhangi bir şeyi biliyor ya da ona dair çeşitli bağlantılara sahip olmaya gerek yok. Çok basit temel birkaç... Web tasarımına dair birkaç bir şey bilerek aslında internette bir dergi çıkarmak mümkün. Bu bizim için çok e, motive edici bir bir şey oldu. Basit düzeyde, amatör düzeyde web tasarımına aşinalığımız var. Böyle başladık. Teknik. Evet. tekniğini. Bir de yani şöyle bir şey de var yani son 10 yılda sanırım artık hani e, okuma alışkanlıklarımız falan da değişti daha günümüz. Günüm... Büyük bir oranı internet karşısına, karşısına ekran karşısına geçiriyoruz. Bu hani bir sürü yani kütüphaneler artık dijitalleşmeye falan başladı. Dergilerin bir çoğu zaten hani kendilerine o mecrada da yer edin, ediniyorlar. Bloklar var hani insanların delice takip ettikleri falan. Yani bizim dergimiz mesela blokla bir dergi arasında bir yerde. Yani Hı. onu da tarif ederken de yani çıkış noktamızda bu neden blok değildi? De hani bir dergi diye düşünürken de hani hem matbuya saygı ve hani onun değerini hani altını çizen bir yerden o periyodik hal derlemek, toplamak, ortaya bir şey çıkartmak, daha kolektif bir şey ortaya koymak bloktan farklı olarak orası biraz daha kişisel bir alan. Kendim yani internetin o anlamda da insanlara hem ulaşmakta da daha kolay bir şey. Yani internet imkanı olan ya da ekran karşısındaki herhangi biri sadece işte o adres barına ismimizi yazarak yani adım şeyi yazarak adres yazarak girebilir. Hani hiçbir yere gitmesine gerek yok. Bunun belli kısıtlıkları da var. Evet ama işte bizim matbaa masraflarından ve o sıkıntılardan kurtaran işte bir, bir bir yandan da hani fazlaca vakit geçirdiğimiz bir mecra. Orada kendimizi bulduk. Diyeyim. Belki şey de diyebiliriz. Yani internette olmak bizim işimizi bir açıdan çok kolaylaştırıyor ama bir açıdan da bizi sınırlandıran bir tarafı da var. Çünkü hani bir şey sunuyoruz ve hani okunmayı bekliyoruz. bize okuyun diye davet ediyoruz aslında evet. insanları. Ama ışıklı bir ekrandan bir şey okumak gerçekten çok zor. Hani bu bizi sınırlandırıyor. En önemli antikaplarımızdan bir tanesinin belki böyle olduğunu söyleyebiliriz. Ve bu bizim aslında dergiye dair formatımızı da çok etkiliyor. Çünkü yazılarımız olabildiğince 500-600 kelimenin üstüne çıkarmamaya çalışıyoruz. O yazarlarımızla... Müzakerelerimizde de çok etkili hatta bu. Çünkü kısa yazı yazmak bazen biraz daha zor. Biraz bunu da öğrendik bu süreç içerisinde. Evet bir de e-dergi olmasının ee, öyle bir hakikaten problemi var. Evet, evet. Ee, yani 2-3 sayfa en Hı -hı. fazla Hı -hı. E, şey yapabiliyorsunuz ama normal e, matbu bir dergi olsaydı, 5 sayfa 10 sayfa neyse Hı -hı. E, uzun yazılar olabiliyordu, olabilirdi. Ama bu e, belki de e-dergiciliğin... Sayılı bir iki handikapından biri evet, galiba. Evet. Hayır. Mesela avantajlarından bir şey diye koyabiliriz. Koy yani görsel malzemeyi, <gülüyor> işitsel malzemeyi, işte videoyu vesaireyi daha çok işin içine katabildiğimiz de bir alan. Evet. İnternet, o anlamda da bizim elimizi kolaylaştıran ve aslında hani baştaki temel motivasyonlarımızdan falan da biriydi. O anlamda da bize epey e, kolay, işimizi kolaylaştıran bir yer. Hatta Hı. belli bağlamlarda şey yani periyodu da zorlayabiliyoruz. Evet biz mesela dergiyi tanıtırken 3 aylık periyodu olduğunu söylüyoruz ama aralarda çeşitli içerikler sağlama imkanımız var. İnternet anlık olarak yeniden gücelleme olanağı sunuyor. Bunu da bir avantaj olarak düşünebiliriz belki. Peki ee, tam bu noktaya gelmişken 3 ayda bir hı hı. yayınlanıyor ve şimdiye kadar sıfırıncı ve birinci evet. sayılar evet. yayınlandı. Sıfırıncı sayının e, şeyi e-dergiydi. E, dosya konusu. Hı hı. E, dosyalı olarak mı devam edecek Zezin ve işte bu e, ilk iki sayı 0 ve 1'den ve gelecek sayıdan isterseniz şey yapalım, bahsedelim biraz. E, dosyalı olarak devam etmek niyetindeyiz. Hani uzun vadede belki hani dergin formatına dair fikirlerimiz değişebilir ama hatta olabildiğince 2-3 e, sayı geriden takip ederek temaları belirlemeye çalışıyoruz. Şimdilik 5 sayılık temalarımız belirlenmiş gibi görünüyor ve o dosya konuları o temalarda içimize sindi. En azından beş sayı harika <gülüyor> temalı olarak gidecek gibi görünüyor. Ama sonrası için gerçekten hani ön görmekte ben kendi adıma biraz zorlanıyorum. Evet yani temaları ilk dosya konusunu sıfırla e-dergicilikle e e başladık. Bu biraz da hani içine gireceğimiz mecrayı tanıyalım. Ne, nedir ne değildir. Tüm imkanları ve kısıtlıkları ile birlikte. Yani naçizane e-dergicilik üzerine Türkçe bulunabilecek hani bir şeyler toparladık. Hani bunun da bu, bu bizi mutlu eden bir şey. Yani, yani internette bir şey arandığında e-dergicilik üzerine, işte mecraların, bu yayıncılığın, kütüphaneciliğin dijitalleşmesi üzerine bir şeyler arayanların belki bir şey bulabilecekleri bir yer. Bu, bu da bizi mutlu ediyor. Bilmiyorum. Şimdi <gülüyor> ikinci sayımızsa yani birle çıktığımız sayımızın konusuysa geceydi. Gece sayısında farklı portfolyolara da yer verdik. Fotoğraf Gönderenler de oldu. Yazılar da var. İşte belli playlistler var mesela. İnsanların gece dinlemek için önerdikleri. Böyle bir sonraki sayımız zanaat. Ee, zanaat sayısında da. Evet, bu yeni sayı yani e, ikinci ama bir numaralı olan gece e, sayısı e, ne zaman şey yaptı? Temmuz 15'te. E, Temmuz 15'te yayına girdi. E, ve zanaat konulu yeni sayı. Ee, Eylül müydü, Ekim miydi? Ekim, Ekim 15'te hı hı. çıkacak. Ee, şeyde E-Dergi e, başlıklı sıfırıncı e, sayıya Tanıl Bora ile giriyorsunuz. Hı hı. Evet. Ve Tanıl Bora'nın e, Deli Bozuk icmaların karga Kargaşası e, başlıklı harika bir e, şeyi, yazısı var. Hı hı. Evet. Evet. Tanıl'ı nasıl ikna edebildiniz bir E dergiye yazmaya? Evet yani şöyle zaten Tanıl hoca bizim baştan beri aklımızdaydı. Bir biz bu dergiyi tanımlarken Ankara yerelli bir dergi olmasını da önemsiyoruz. Yani çünkü İstanbul'da bir bir, bir, bir takım girişimler var. Hani belli bir, bir sürekli sürekliliği yakalamış E dergiler var. Ama Ankara'da hani bildiğimiz kadarıyla bunu sanırım hani başlatan bir biziz yani. Bilal başlatmak gibi bir şeyde da değilim ama hani böyle onlardan en azından ilk örneklerinden biri olabiliriz. Aklımızda da Tanıl Hoca şöyle bir yerden vardı. Hem Ankaralı, Ankara'da evet. yayıncılık sektörünün içinde hem de Ankara üzerine dertli ve meraklı biri olması açısıyla hem de dergicilikte Türkiye'de akla gelecek birkaç isimden biri galiba. Böyle e, rahmetli, çok değerli hocamız Hasan Yunan Nalbantoğlu'nun 30'deki bir alma etkinliğinde Tanıl Hoca konuşmacı olarak gelmişti ve Gene konuştuğu konu üzerine konuştuğu konu dergicilikti. Biz de heyecanla gitmiş. Hani eğer ikna edemezsek yazıyor. En azından konuştuğu üzerinden bir şeyler derler, toparlar, onu yazarız diye düşünmüştük ama tanışabilme fırsatımız oldu. Kendisine anlattık. Sağ olsun. O da çok ilgilendi. Ve öyle yani. Hani. <gülüyor> Bu arada programın akışına bir not düşmek istiyorum. Tabi. E, radyonun resimlisi var ama e, şimdi şeyler, e, dinleyicilerimiz e, sizleri özellikle göremiyorlar. Programdan önce e, şeyinizin ee, ne derler stresinizin e, geçmesi için bir yarım saat sohbet etmemiz gerekti <gülüyor> ama hala geçmiş değil evet. yani seslerinden seslerinin titremesinden muhakkak e, fark evet. ediliyordur evet. E, bu ama özellikle de onun altını çizmek istedim <gülüyor> belki altını çizince daha da e, rahatlarsınız Ben şu andan itibaren daha rahat olabilir evet. <gülüyor> en azından bunu söyleme ihtiyacı duydum bir taraftan Tanun Hoca ile ilgili şöyle bir şey de Söyleyebiliriz belki. Yani prensipte anlaşmıştık, tekrar buluşalım diye sözleşmiştik. Bir hafta kadar sonra buluştuk. Ee, o sırada dergiyi aynı zamanda hani Ankara'lık meselesini de çok altını çizdiğimiz bir bir e-dergi, de e e-mecmualar kurguladığımızı anlatınca Tanan biraz daha sanırım motive oldu. <gülüyor> o da kolaylaştırıcıydı o açıdan. Evet, e, Zezi'nin bir de Ankara e, gibi bir vurgusu var. Evet. Zezin Ankara'lı bir dergi. Zezin Ankara'lı bir E dergi. Böyle <gülüyor> anlatıyorum. <gülüyor> yani. Bu da böyle biline. <gülüyor> yani biz Ankara'da hani okuduk, hala orada yaşıyoruz. Böyle Ankara'nın bir İstanbul'dan şey bir hali var. Sıkıntılı bir hali var. Kendini tanımlarken hep bir İstanbul'a ihtiyacı var. Haklı olarak. Yani evet tartışılır. <gülüyor> biz de oradan yani ve ne yazık ki aslında yani Cumhuriyet başkenti ama hala kendini aspire ettirebildikleri yazında Gerçi son 10 son 5 yılda sanırım daha çok arttığını söyleyebiliriz ama hala bir şeylere ihtiyacı var. Evet Ankara'da gündelik hayat İstanbul'daki kadar cazip gelmeyebilir bir sürü insana ama kendine az bir şeyleri var. Bir yerelin kendindeliği var. Biz o yani bunu vurgularken şunu da istiyoruz. Yani Ankara kent kültürüne dair görsel, işitsel ve Ankara'da kamusallığa bir şekilde katkısı bulunmuş. Yazarlar, çizerler, entelektüeller, esnaf, bilmiyorum yani başka kim geliyor aklımıza. Yani onlarla da iş, onları da işin içine katabilmek, bir şekilde yer verebilmek, seslerini duyurabilmek hani istiyoruz. O, o, o yüzden Zezi'nin her sayısında bir dosya konusu etrafında belirlenmiş malzemeler var ve bunlar üç ayda bir değişiyor. Değişmez yapı, yapı taşlarından biri Ankara bölümü. Hı hı. Ankara'da işte dediğim gibi röportajlar var. Ankara üçlemesi diye e, lütfen herkesin yani bak, bakmasını rica ettiğimiz başka bir bölümümüz var. Böyle iddialı olduğumuz birkaç bir şey var. Orayı da zenginleştirmek de istiyoruz. Öyle. Ankaralı bir dergi. Hı hı. Yani olabildiğince hani Ankara'yı İstanbul'la kıyaslamadan bir tarafıyla... Başkent olma kimliğinin de dışında başka bir kimlik inşa edebilir, ona, ona dair olasılıkları da barındırarak söyleşiler falan gerçekleştirmek istiyoruz. Başka bir kimliğinin de inşa edilebileceğini belki biraz altına çizmek istiyoruz o, o bölümde. Yani vesile olmak istiyoruz, bir parçası küçük, mütevazı bir parçası olmak istiyoruz belki bir tarafıyla. O kısmı o yüzden bizim önemsediğimiz ve hani Zezin tarif ederken hani Ankaralı bir dergide özel olarak vurgulamak istediğimiz bir kısım olduğunu söyleyebiliriz herhalde. Ve e, şimdi sen e, şey yaparken, söylerken e, altını çizme ihtiyacı duydum. Bir, İstanbul'la karşılaştırmamak. iki e, başkent olmasının arkasına e, gizlenmemek, saklanmamak. Evet. E, bunlar aslında çok önemli. Yani e, işte önceki bir, bir dolu programlarda e, Ankara'dan ne kadar e, haz ettiğime dair e, çok şey yapmışımdır. Hı hı. E, ama yani Ankara Ankara'yı hep şimdiye kadar dediğin gibi işte İstanbul karşısına koyup o şekilde bir inşa çabası oldu ama bu beyhude bir çaba hı hı, yani hı. çünkü İstanbul dışında hakikaten Türkiye'nin her yeri taşra yani Ankara ve diğer bütün büyük şehirler vesaireler Türkiye'deki herhangi bir kifayet gösteremiyor İstanbul'un karşısında. Başkent olması zaten e, apayrı bir soğukluk Hı -hı. vesilesi. Hı -hı. Bunlardan sıyrılan e, azade bir Ankara profili e, zezin şeyiyle e, ne derler, marifetiyle ortaya konabilirse e, belki Ankara'ya hoş bakabilirim. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Yani ne mutlu bize inşallah biz de öyle mi diyoruz? Biraz belki. Birinci sayımızdaki Funda hocamızla, röportajımıza referans bir şey, birkaç bir şey söyleyebiliriz. Bu Cumhuriyet'in İtopyası Ankara kitabı çıkmıştı çok hı hı. yakın zamanda. O vesileyle Funda Şenol Cantek'le bir söyleşi yaptık. Ama sadece kitap üzerinden değil, zaten hani Funda hoca da ağırlıklı olarak Ankara üzerine çalışan bir akademisyen. Onun üzerine söyleşi yaparken şey demişti, o benim çok hoşuma gitmişti yani. Ankara ile İstanbul'u kıyaslamak Ankara'ya ciddi bir haksızlık çünkü skletleri çok farklı. Evet, evet İstanbul evet. Ankara'yı zaten döver. Bu dolayısıyla hani bu karşılaştırmadan hani onun haksızlık olduğunu kabul edip başka bir yerde, başka bir Ankara'dan söz etmek belki iyi bir başlangıç noktası olur. Biz de buna belki biraz inanıyoruz. Evet. Ne yapacağımızı Birlikte göreceğiz, göreceğiz. herhalde. Göreceğiz. Peki. Eee <gülüyor> şey e, peki zezine. Katılmak isteyenler, yani yazı göndermek isteyenler, ri düşünürsek yeni bir dergi hı hı. olduğuna ve yeni yayın mecraları arayan insanların da olduğunu düşünerek, Zezinde ne tür şeyler yayınlanacak, yayınlanmakta ve yayınlanacak. Hı hı. Ee, yani her şeyden önce belki şey diyebiliriz. Yani hani ben Zezini okurken eğleniyorum. Hı hı. ...bir yazı okurken de eğleniyor olmak istiyorum. Mesela sizin eğlenceli, eleştirel... E, ...esprili, şımarık... ...belki yer yer dili sivri... ...bir yayın... ...yani o... E, ...o spektrumda yazılar yayınlamak istiyor. Hı -hı. Böyle tarif edebiliriz belki bir tarafıyla. Evet, ya bir de mesela artık hani her şey çok... ...hızlı, geçici, uçucu... ...falan böyle her şey akıp gidiyor. Biz istiyoruz ki bu mecrada... ...bir şey anlatırken, derdini anlatırken... ...gir yani... Yazının üstüne tıklandığında açılan sayfadaki yazıya gerçekten hani kıymet verilsin de hani bir, bir nebze daha içine girilebilsin. Dolayısıyla tek derdimi senin hani gerçekten böyle hani yazarın da Evet yani ben bu yazıya çok inanarak gönderiyorum. Çok meraklıyım, heyecanlıyım ve hevesliyim. Yani aslında temel şeylerimiz, motivlerimiz bunlar yani kabaca kafamızdaki. Herkesden bekliyoruz ve sadece yazıda değil. Yani, yani portfolyolar, videolar, biz olabildiğince hani bunu zenginleştirmek istiyoruz ve farklı yenilikçi, yaratıcı şeylere çok açığız. Yani, yani farklı farklı şeyler geliyor zaman zaman hani e, çok heyecanlanıyoruz biz de. Bunlara yer vermek çok önemli. E, dediğim gibi ...herkesi bekliyoruz yani. Peki bu söyledikleriniz üzerinden... E, ...işte deneme, eleştiri... ...ve belki e, inceleme... E, evet. ...yazılarına yer vereceğiniz... ...dolayısıyla... Evet. E, ...örneğin işte öykü, şiir... ...şu bu gibi edebi... E, ...ürünler... ...yer almayacak. Doğru mu anlıyorum? Yani şöyle... hani bu yani birinci... dinleyenler için şey yapmaya çalışıyorum... Evet, evet. Yani ...netleştirmeye çalışıyorum Anladım fotoğrafı. mesela bakın bu biz birinci sayımızın... ...dosya konusu geceydi ve biz gece... Dosya, geceyi dosya konusu olarak belirlerken kafamızda daha kente dair şeyler e, kent vardı. Kent dair. Evet, kent hı hı. kültürüne dair şeyler vardı. İşte gece ekonomisi olabilir, gece hayatı olabilir. işte kadın ve gece, güvenlik sorunları vesaire. Bunlar kabaca aklımızdaki şeylerdi. Tüm o işte kendi melankolisiyle, karanlığıyla, aydınlığıyla vesaire. Bunları da düşünmüştük ama gelen yazıların çoğu edebi tonu yüksek yani e, öyle ve öyle ve biraz mi? serbest çağrışım yazılar geldi. Şimdi bunu belirlerken şöyle bir sıkıntı var, naçizan hani haktan ve benim yani. Böyle bir kısıtlığımız var. Biz hani bir edebi metine müdahale etmek ya da hani bir destekte bulunmak. Yani hani şöyle yap, yapalım ya da bunu böyle değiştirelim deme cüretinde bul bulmuyoruz kendimizi. Burada sıkıntı ortaya çıkıyor yani hani, bazen hani evet bizim çok hoşumuza giden birkaç metin oldu. Hani de kendimiz hani burası da bizim mecramız şımarıklığıyla hani yer verdik. Ama gelen başka yazılara bazen hani şöyle oluyoruz. Belki bizim hani damak zevkimize uymadığı için dışarıda kalabiliyorlar. Keşke hani bir şekilde belli dönemlerde konuk editörler ağırlamak istiyoruz. Hı -hı. Öyle olursa ona da açığız yani. Hani şu an için hani dosya konusu etrafında aslında. Yani olursa mutlaka istiyoruz Hı -hı. ama hani biz ona müdahil olabilecek şeyde konumda görmüyoruz şu an kendimizi. Böyle. Peki. Ee, sadece dosya etrafında yazılar mı yer alacak zezinde yoksa e, Örneğin bundan sonraki sayılarda dosya dışı e, Hani serbest yazılarda yani serbest konulu anlamında Hı -hı. söylüyorum e, yazılarda yer alacak mı yoksa yani ona göre e, dinleyenler ve zezin takipçileri de yazı göndermelerini yahut kafalarında bir şeyler tasarlamaları için biz biraz yapalım. galiba işin kolayına kaçtık Standart şöyle bir format belirledik. Belki bunun kendisi çok sınırlandıran, şekillendiren bir şey de olabilir. Böyle bir eleştiriye de açık ama... ...şunda biraz karar kıldık. Bir dosya konumuz olsun. Onun etrafında toparladığımız yazılar olsun. Ee, ama tabii ki bu dosya konumuz olabildiğince geniş. içine birçok şeyi alan ee, bir başlık olsun. Ama bir de Ankara başlığımız olsun. Orası kısmen Ankara ile sınırlı ama Ankara ile ilişkili olabilecek şekilde... Her şeyin içine evet, alan tamam. olsun diye bir format belirledik. Ee, i̇ki başta da sığdıramadığımız mesela son sayımızda böyle bir e, bir portfolyo geldi. Ona yer verememiştik tam da bu Hı. yüzden. Belki hani bu anlamda formatı yeniden gözden geçirmek gerekebilecek. Ama şimdilik galiba dosya ve Ankara başlığı diye böyle özetlenebilir. Devam edeceğiz. Bir i̇ki, i̇kinci bir emre kadar şu an evet. devam <gülüyor> edecek. <Evet>. <gülüyor> Sesin anlaşılan. Ee, peki son e, iki e, dakikanın içine girmişken e, gelecek sayı, zanaat sayısından biraz bahsedelim. Hı -hı. Yani kafanızda e, nasıl bir e, şeyle, tahayyülle zanaat konusuna karar verdiniz ve e, nasıl bir şeyiniz var? Hı -hı. Beklentileriniz nedir? Zanaatı nasıl işlemek istiyorsunuz o dosyada? Evet yani biraz önce aktığında anlattığı gibi aslında biz dosya konusunu belirlerken böyle bir... Sınır koymak istemiyoruz. <gülüyor> Kabaca anahtar kelimelerini ortaya koyup kim nasıl yaklaşıyorsa farklı yerlerinden ona aç açığız. Ama biz naçiz hani kendimiz birkaç soruyla hani orayı açıyoruz, hani dileyenler www.zezine.net adresinden hani bakabilirler. Harika. Ama e, yani zanaat konusunda şöyle, zanaat tarihselliği içinde, endüstrileşme öncesi dönemden bugüne kadar böyle dönüşe gelmiş bir mevzu hala da yani hani farklı şekillerde işte bu neoliberalizmin içinde de başka veç veçeleriyle farklı formlarını görüyoruz. Buna hani yani hani üretim ilişkilerinden tutun tüketim ilişkilerindeki haline kadar ne noktasından nasıl yaklaşmak istiyorlarsa hani e yazıları bekliyoruz. Hani ile sanat arasındaki fark nedir? Hı hı. Zanaat eril bir alan mıdır? Yani hani, yani böyle bir insanın kendini anlamasında, kendini gerçekleştirmesinde ki rolü nedir ya da işte sosyal bilimlerin ya da fen bilimlerinin bir tür zanaat olup olmadığı yani yazının kendisinin belki ve son dönem bu dijital yeni, yeni teknolojinin ve yeni teknolojiyle uğraşan hani sınıfların nasıl anlamlandırılabileceği, nasıl konumlandırılabileceğine dair böyle değil mi Haktan? Evet, evet belki şöyle bir şey ekleyebilirim. Dosya konusunu belirlerken Kafamızda zaten sadece şu yoktu hani zanaatten söz ederken endüstri öncesi toplumlardaki çok çok spesifik bir üretim biçiminden söz etmiyor olduğumuzu evet, düşünüyorduk. Evet. Bugüne geldiğinde nasıl değişmiş ve dönüşmüş bir tür hani çıktığımız tanım yani zanaatin ne olduğuna dair tanım galiba hani şöyle bir şey kendini işi adama bunun üzerinden şekillenen bir üretim süreci bunu içine alacak şekilde zanaatte Zan, e, hangi zanaatıyla alabiliriz birçok şey gelebilir aslında bu bağlamıyla aslında spesifik olmayan bir dosya temamız olduğunu söyleyebiliriz herhalde peki Aa, programı bitirdik ee, bu arada hani Ankaralı e, bir dergi olarak e, Zezin'in Yayın ekibi Esra Can ve Haktan Ural öncelikle aslında programın sonuna bırakmamalıydım bunu ama ayaklarınıza sağlık. Çok Buraya kadar geldiniz programa katılmak için. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Biz teşekkür, teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ve Zezi'ne de bundan sonraki yayın hayatında başarılar diliyoruz. Çok teşekkürler. Hakikaten hani en azından beni heyecanlandıran ilk e-mecmua oldu Zezin. Dinleyicilerimiz için de zzine.net adresini hatırlatmış olalım. Ve bu akşamlık Matbuat Dünyası'nda bu kadar. Zezine Mecmuası etrafında yayın kurulu üyelerinden Esra Can ve Haktan Nural ile küçük bir sohbet gerçekleştirdik. Önümüzdeki hafta yeniden görüşmek üzere. İyi akşamlar.